Merhaba 94.9 Açık Radyo'dasınız Günün ve Güncenin Edebiyatında bugün Ayfer Tunç'la üçüncü programımızı gerçekleştiriyoruz Hoş geldin tekrar Ayfer Hoş bulduk Ayfer Tunç 1964'te Adapazarı'nda Pazarında doğdu İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi Üniversite yıllarında çeşitli edebiyat ve kültür dergilerine yazılar yazmaya başladı. 1989'da Saklı adlı yapıtıyla Yunus Nadi armağanını kazandı. 1999-2004 arasında Yapı Kredi yayınlarında yayın yönetmeni olarak görev yaptı. 2001'de yayınlanan ve okurdan büyük bir ilgi gören Bir, bir Maneniz Yoksa Annemler Size Gelecek, 70'li yıllarda Hayatımız adlı yapıtı 2003'te Uluslararası Balkanika ödülü kazandı ve 6 Balkan diline çevrildi. Tunc'un 2003'te Said Fa'in öykülerinden hareketle yazdığı Havada Bulut adlı senaryosu filme çekildi ve TRT'de gösterildi. Ayfer Tunc'un ayrıca Mağara Arkadaşları ve Evvel Otel Saklı adlı kitaplarıyla Ömür Diyorlar Buna adlı bir yaşantı kitabı, Harflere Bölünmüş Zaman adlı bir e-kitabı, İki Cinsellik adlı bir inceleme kitabı ki bunu Oya Ayman'la birlikte yazıyor, Kapak Kızı, bir Diller Evi'nin yalan yanlış anlatılan kısa tarihi, Yeşil Peri Gecesi, Suzan Defter, Aziz Bey Hadisesi ve son olarak 2013 yılında yayınlanan Dünya Arısı adlı romanları var. Bütün eserleri can yayınları tarafından yayınlanıyor. Ayfer Tuncun. Şimdi iki programda daha çok senin eserlerinin ana hatlarından bahsettik. Biraz işte Suzan Defter'e e, odaklandık. E, bugün de son romanı. ...konuşalım hı hı. ve yine... E, ...bu romanda tabii o senin... ...daha önceki programlarda da bahsettiğin gibi... ...diğer eserlerin organik ilişkileri... Hı hı. E, ...hani hem yapısal hem teknik... ...hem de karakter anlamında olan bir... E, ...eser. Yine onları da... ...konuşuruz ama biraz farklılıklardan... ...başlamak hı hı. daha iyi olur... ...gibi e, geldi bana. Çünkü... Şimdi buradaki yani Dünya ağrısı gerçekten bir dünya arısı hani okur olarak da insanda bir ağrı bırakan bir eser ve ben sana da itiraf etmiştim bir ruh halimin kötü olduğu bir dönemde <gülüyor> <gülüyor> kitabı yani bitiremedim ve sonra tekrar okudum ve sen daha önceki programlarda şey demiştin hava durumu atmosferi atırken baktığım şeylerden birisi Hı -hı. bu kitap tamamen kar Hı -hı. kış mevsiminde. İnsanı tamamen içine soğutan bir kitap olarak geçiyor ama e, buradaki e, atmosfer, e, mekan ve yine karakter senin e, daha önceki e, programlarda söylediğin ya, yani eserini yazarken e, oluşturduğun üç ayakla birlikte e, iç... Hesaplaşma hı hı. yani dördüncü bir ayak olarak yani sürekli biz hani şeyi yani tabii ki diğer eserlerinde de var ama bu iç hesaplaşması ve bunun ne olduğu e, romanın sonuna kadar hani biz bir takım şeyler hissediyoruz farkındayız e, bize bir takım işaretler de veriliyor ama bu iç hesaplaşması da e, dördüncü bir ayak gibi hı hı. romana hı hı. E, girmiş e, bunu e, yani neden böyle kurguladın biraz? Oradan başlasak yani bu iç hesaplaşması meselesi atmosferde e, nasıl bir yer etti bu e, kitapta? Oradan başlasak. Ee, şimdi dünya arasındaki, dünya arası yapısal olarak böyle bir roman. Çünkü e, tamamen aslında bu toprakların yarattığı günahın e, çizdiği karakterin romanı. Evet. Farkında olmadan çocukluğumuzda, gençliğimizde bir sürü hata yapıyoruz toplumsal olarak. Başkalarına zarar veriyoruz, zarar verenlere destek oluyoruz, yanlışların arkasından gidiyoruz. Çoğu zaman bunun farkında değiliz. Ee, ama bir yok oluş e, romanı yazmak istedim ben. Yani e, sadece Türkiye değil dünyanın herhangi bir yerinde, e, böyle bir atmosferde, böyle bir e, yok oluşun romanını yazmak istedim. E, çünkü bir e, taşra sıkıntısı, taşra boğuntusu neden taşra boğuntusudur? İnsanı neden boğar? Hı hı. E, neden yok olur insan? Erir damla damla ve bu bunun e, süreci nasıl işler? Aslında beni meşgul eden şey buydu. Öyle başladı. Yani e, Karakter iç hesaplaşması yapmak zorunda çünkü kitabın ritmi bu. Ee, hı hı. Bir olay örgüsü arayan okurların hı hı. hayal kırıklığına uğrayacağı bir şey. Hı hı. Ee, çok küçük olaylar var, çok küçük anlar var ve onların hepsi de iç hesaplaşmasına veya o atmosfere veya o e, unutulmuş, terk edilmiş, gözden çıkarılmış, sanılan e, ya da bir işe yaramadıkça e, bir... Ne derler bir e, artı değer üretmedikçe bir değeri olmayacak bir hı hı. E, şehrin genel duygusu ve bunların içerisinde bir ayrı kotu hikayesi. E, bu da e, olay olaylarla değil durumlarla sınıyabileceğimiz bir şey. Hı hı. E, dolayısıyla Mürşit böyle bir e, karakter olarak doğdu yani bir taşranın hı hı. sıkışmıştı içerisinde gidemeyen adam yani. Hı hı. E, otel odur çünkü gelenlerin kaldığı evet. yerdir otel. Hatıraların olmadığı Hatıraların olmadığı Gelirler kalırlar giderler hı hı. E, Ama orada sürekli kalan biri vardır Ve hı hı. hep gitmek isteyen biridir o e, Ama gidemez Çünkü toplumsal sorumluluklar Ailevi hı hı. sorumluluklar Hayatın kendisi gidişi engellemiştir Ben erimiş bitmiş ve e, Bir an önce hayat defterini kapatmak isteyen Ama bunu bunun için kendi Başına bir çaba bile gösteremeyecek bir karakteri anlatmak istedim Zaten biraz şey de var romanda Mürşit'in e, bir bankta oturuyor ve bir e, karşılaştığı bir panjur meştesi var. Evet. O da mesela benzer bir şeyden bahsetmeye evet, çalışıyor. Evet. Diyor hani kendimi öldüreceğim ama de işte, oğlan Yet hastalanıyor. İşte <gülüyor> kızın kız, karne bir şeyi, kız karne alıyor falan. Hani tam da o sahnede şeyi de düşündüm. Hani e, Mürşit'in tam da senin ifade hı, ettiğin hı. şeyinin başka biri tarafından dile getirilmesi evet. gibi. evet Bu tabii çok... Iı, Acı bir şey Hı -hı. Yani kendi hayatı aslında o panjur işçisi Tek başına romanı yazılmayı evet. Hak eden bir evet. karakter Hani evet. düşünsene adam ölecek O sabah kendini öldürmeye karar veriyor Ama bir şey var ve sorumlu olduğu Bir şeyler var ve yapamıyor yani evet. Hayatı sürdürmek sürüklemek zorunda evet. Dolayısıyla böyle bir Şey var ne diyelim Çatışma noktası var hayatla Yani daha önceki programlarda da konuşmuştuk Ve e, hani hatırlamak Toplumsallık hı hı. ve tarihsellikle de hı hı. senin hı hı. bir derdin var hı hı. eserlerinde işte bu işte bunun en büyük örneklerinden birisi yine Bir Diller Evi'nin yalan yanlış anlatılan kısa tarihi ve dünya arası da öyle hani hı hı. buranın bir otel olarak kurgulanması işte insanların hatıralarının olmaması e, oranın işte oradan kurtulamayan bir insan olması ve aslında mürşit hiç hatırlamıyor. Yani hatırlamak istememenin dışında bir şey bu. Bir türlü rüyalarına sızan bir şey var. Hı hı. Tabii bu, bu o şekilde inşa ediliyor. Hı hı hı. Ve sürekli hani bir sembol var. Cumhur bir dinozora bir canavara benziyor. Ee, kendi hatıraları var ama bu hatıralar kesik kesik. Hı hı. Onların bile hani senin söylediğin gibi bir olay örgüsü yok. Sürekli hani inşa edilmeye çalışılan ama hep inşa edilemeyen... Hı. ...ısrarla ama bizzat o inşa edilmesi de... ...kendisi tarafından... hani ...baltalanan <gülüyor> bir durum var... ...gibi geldi bana. Aslında burada bir cümle var. Murşit şey diyor... ...nasıl dayanırız kendimize? <gülüyor> Çünkü insan ne olduğunu bilen... ...bir varlık aslında. Yani aslında... E Bugün dünyanın kötülüğüne baktığımızda hani programdan önce 2-3 dakika seninle sohbet etmiştik. Yani dün akşam Hiroshima e, sevgilimi izledim biraz ve gerçekten kanım dondu. Yani 6 dakika içerisinde 100.000 bin insanı katleden bir bombadan sonra insanlık hala ayakta yani bir şey olmadı. Ve işin ilginci şu e, üstüne koyuyor. ...eksiltmiyor. Yani kötülüğü eksilterek, tarihini temizleyerek ilerlemiyor insanlık. Üstüne ekleyerek, kötülüğü ekleyerek büyütüyor ve dünya aslında bir kötülük küresi haline geldi. Dolayısıyla böyle bir zamanda insanın ayakta durması için inkardan, görmemekten, unutmaktan başka çaresi yok. Eğer mücadele edemiyorsa, eğer baş edemiyorsa ki bizde bu bizim toplumumuzda daha fazla... Ee, ve biz sürekli utanç tablolarını yenilerine ekleyerek ilerliyoruz. Yani eskilerini kapatıp yüzleşip e, eski günahları açıp yüzleşip kapatarak gitmiyoruz. Maalesef yenilerine ekliyoruz. E, dolayısıyla e, unutmak e, bizim ayakta kalmamız için bir yol. Aslında yani çok basit bir psikolojik ilke bu. Yani benliği koruma yollarından biridir unutmak. Unutursun ve ilerleyebilirsin. Belki de travma bir çeşit. E ...tabi aslında bir travmayla baş etme yolu... ...biz toplumsal olarak bunu yapıyoruz... ...ve yani sürekli altımızda... ...üzerine bastığımız kütle kalınlaşıyor... ...günah kütlesi kalınlaşıyor... ...sürekli daha kalın bir kütlenin üzerinde yürüyoruz yani... Ama bu ayağımızı şöyle bir toprağa kazıdığımızda altından ne çıkacağını çok iyi biliyoruz. Yani toplumsal bilinç dışımız onun çok iyi farkında. Onun için de bundan kaçıyor. Onun için de bizde sözlü tarih, toplumsal bellek, karşılaşma, hatırlama, yüzleşme bu konular hep şeydir. E, nasıl diyeyim konfor konularıdır ve tamamen üst düzey ve hı hı. toplumun... Kendine dayanmayan dokunmayan konulardır çünkü her ailenin tarihinde hı hı. her ailenin tarihinde her kişinin tarihinde bir günah vardır ve bir günaha dokunduğun zaman çorap söküğü gibi gerisi gelir. Yani şunu unutmayalım ki yani son derece sıradan bir insana Anadolu'da yaşayan herhangi bir insanın Ermeni meselesini kurcalaması mümkün değil çünkü belki de onların toprağının üzerinde oturuyor. Evet. Ve biliyor ki bu kurcalanırsa belki de o çıkacak ortaya. Hiç kimse atalarının aslında katil, atalarının aslında e, insanları öldürmüş, yok etmiş olduğunu kabul etmek istemez. Yani böyle bir soydan geldiğini bilmek istemez. Kendi yaptıklarını da bilmek istemez. Dolayısıyla biz sürekli yani kedinin pisliğini örtmesi gibi örterek ilerleyen bir toplumuz. Ama gene kitapta söylediğim gibi... Bunun bir gün altında kalacağız bu günahların. Hı hı. Çünkü bunlar sonsuza kadar sürmez. Yani ne zamana kadar? Bir gün ayağımızın altındaki toprak çökecek. Ve o zaman bütün günahlarımıza yüz yüze kalacağız. O zaman ne olacak? İşte asıl bence soru o. Doğru. Şimdi bir ara vereceğiz. Yine ikinci bölüme geçmeden önce. Bugün o zaman dünya arasından bir şarkı çalalım. Ne çalalım? Ne istersin? Sezen Aksu? Hmm, Sezen Aksu vardı orada. Vazgeçtimdi galiba. Evet vazgeçtim. Şeyin, Şükran'ın dinlediği evet. şarkı ya da mırıldandığı şarkı. Mırıldandığı. Doğru. Sezen Aksu'dan vazgeçtim. Çalıyoruz. güçtüm göz süllerim neden bazukecdim ses süllerim neden ah ateşte sessizce kiim sessizce Gel yetme sesiniz kim sesinizle gönlüm dertim tutmak Sar sar bedenime <Gülüyor> Merhaba tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncenin Edebiyatı'nda Ayfer Tunç'la birlikteyiz ve e, Ayfer Tunç'un son kitabı Dünya arasında konuşuyoruz bugün e, Ayfer'le. Şimdi yine daha önceki programlarda da konuştuk ama e, Dünya arasında da bu var olan bir şey işte erillik, erkek kahramanlar, tahakküm. Ve de tabii bir baba meselesi de var. Hı -hı. Bütün bunlarla birlikte yani senin edebiyatına sızmış ve dünya arasında da baba. Bir de tabii kendi oğluyla da bir Hı -hı. meselesi var. Çünkü hiçbir şey olamayı başaramamış. Hep yarım kalmış biri olarak görünüyor. Hatta oğlu neredeyse daha hani atılgan bir an önce piyasayı öğrenip hemen işi almak peşinde. Yeni nesil o? Evet işte Özgür'ün e, ve adı Özgür hı hı. ki hani öteki Mürşit hı hı. böyle bir yani onu düşündün mü tabi bilmiyorum. Tabi tabi <gülüyor> <gülüyor> Karakterler... isim çok önemli. <gülüyor> ve e, yani bu baba meselesi ve insanın kendini gerçekleştirememe o babadan ayrı düşünememe mesela işte şey var romanda diyor ki hani ben bu, ne, ne yapmak istersin? Birinci olmuş okulda Mürşit burada kalmak istemiyorum diyor yani hı -hı, otelde hı -hı. Yani tam olarak. Baba şeyle... hediye almak istiyor ona. Evet Okul baba hediye almak istiyor için, ne evet. istiyorsun burada kalmak istemiyorum diyor. Ve babası şeyi anlıyor doğrudan hani onun aslında oraya ait olmak istemediğini hı -hı. ve yapmak ve babanın verdiği tek ceza sessizlik. Hı -hı. Ve o sessizlik hani Mürşit'i yıldıran bir şey haline dönüştürüyor ve vazgeçiyor yani karakterini kaderini. E, değiştirmekten Oğluysa tam tersi ısrarla orada kalmak isteyen Hı -hı. E, Birine dönüşmüş durumda Bu işte bu baba meselesi Niye bu kadar önemli senin için Benim hep iddia ettiğim bir şey yani. Aslında biz bizi yapan varlıklardan e, Özgürleştiğimiz süreci biz oluyoruz Hı -hı. Ve evet, e, aslında hayattaki en büyük mücadelemiz de e, Bize genlerini taşımış kişilerle mücadelemizden oluşuyor ee, bu bizim toplumsal hayattaki konumuzu da belirliyor, bireysel ilgilerimizi de belirliyor. Ee, ya Bu Oedipus ve Elektra kompleksi bu bitmeyecek bir şey. İnsanlık tarihi kadar eski ve insan var oldukça var olacak bir şey. Çünkü şöyle bir şey var. İnsan neden çocuk sahibi olur? Çocuk sahibi olmak bir eziyet. Yani Öyle. sırf sevmek için çocuk sahibi olunmaz. Çünkü Tatmin, eziyet. Yani anda. çocuk... Bence hayvanlar da sevmek Hı -hı. konusunda insana çok büyük bir tatmin veriyor. Evet. Ama çocuk bizi aslında ölümsüzleştiren bir şey. Biz gen aktarıyoruz yani insan Hı -hı. denen varlığın e, ne diyelim kişiliğimizden bağımsız psikolojisinde aslında üremenin altında bu var. Bir ölümsüzlük arzusu var. Gen aktarıyoruz ve o genin bizden kopup birey olmasını hazmedemiyoruz. Bu toplumsal olarak evet. da böyle yani tarih, tarihimiz açısından da böyle. Biz sürekli e, o genin kendi bağımsız kişiliğini kazanmasını değil bizim ona vermek istediğimiz şekli almasını istiyoruz. Ve baba oğul, anne kız, baba kız, anne oğul bütün bu meselelerin altında yatan şey aslında çok derin bir insani psikoloji. Hı -hı. O bundan kaynaklanan bir şey ama bunun e, bir de bu ülkede ve böyle bir mürşitin yaşadığı ortamda ve mürşit bir ağır bir travmayla Hı -hı. E, yaşamış bir e, hayat sahibi e, üstelik de o e, tırnak içinde ilerici idealleri olan bir adam yani o kasabadan çıkıp insanlaşmak daha derin e, okuyabileceği yazı felsefe kazanmış felsefe. adam yani, yani. düşün yeah. ama oğlu Tam tersine otelcilikle ilgili bilgileri internetten evet. indirip babasına okutmaya evet. çalışıyor. Yani o günün insanı <gülüyor> ve kısa vadeli çözümler. Ama şu var yani Mürşit'in de onu özgür bırakmaktan başka çaresi doğru, yok. Doğru, ee, Bir de roman boyunca böyle bir izlek gibi e, Mürşit'in düşüncelerinde e, böyle bir sembol gibi dolaşan bir şey var. Bir kavanozdaki cenin <gülüyor> meselesi. Ee, bu Sevgi. Da... Sevgi yani Hı -hı. bu da e, yani romandaki e, en az atmosfer kadar önemli bir şey gibi geldi bana okurken ve nerede ortaya çıkacak nasıl çıkacak ben Hı -hı. hep şey yaptım i̇ki, ikinci ya, iki, okuyu evet, ikinci okuyuşumda ikinci çıktı, iki kere çıktı. evet şey Aha. yaptım bunu özellikle mi düşündüm ya ölü sevgiyi tarif edecek bir şey aradım Hı -hı. yani çünkü sevgi e, çok tuhaf bir duygu. Hı -hı. ölebilir Hı hı. Ama yok olmayabilir de hı hı. yani artık etkisi yoktur o sabit bir sevgidir o kadar da kalabilir ve bunu yani mürşit ile şükran arasındaki ilişkiyi hı hı. tarif edecek bir metafora evet. ihtiyacım evet, vardı. Evet metafor, ee, metafor Doğmamış bir şey aslında bu yani kavanozdaki hı hı. cenin gibi onların arasındaki aşkı. Ee, bir de iki arkadaş aslında Madenci Hı -hı. ve mürşitin de bir romanı dünya evet. arası sadece Hı -hı. yani madenci de en az Mürşit kadar önemli bir karakter olarak Hı -hı. ortaya çıkıyor ve birlikte bir ağrıyı paylaşıyorlar Hı -hı. aslında Hı -hı. yani birbirlerini anlatmak istedikleri e, bir şeyler var ama tam da yani madenci ile mürşitin olduğu e, sahneler o ağrının hafiflendiği değil de romandaki ...atmosferin daha da ağırlaştığı... Hı -hı. ...hatta zamanın onların Hı -hı. neredeyse üstüne çöktüğü... ...yani altında kaldığı... Sah ...sahne gibi düşündüm Hı -hı. mesela Hı -hı. ben onları... bir ...Roman'ın bir bölümü değil de... ...hani bir sahne ve onlar o sahneyi canlandırıyorlarmış gibi... ...çünkü Hı -hı. çok sahte ya her şey yani... gibi. Evet. bütün ilişkiler çok sahte... ...hatta normal biri olmanın sahteliğinden bahsediyor... ...Mürşit bu hoşuna gitmiyor... ...ama aralarındaki ilişki de... Im, şey gibi bir ilişki değil yani o zamanın bir şey paylaşmıyorlar tabii, o yüzden tabii. bir şey birbirlerine iyi de gelmiyorlar evet. aslında evet yani bu da... sadece birbirlerini konuşturuyorlar evet o konuşturuyorlar kadar. o yüzden Ama bir sahne gibi yani hani... Mürşit de onu söylüyor zaten kelimelerimin kafamdaki Aynen. kelimelerin Uğrayacağı bir yer var artık diyor yani evet neden bu aynı kelimeler kafasın içinde dolaşırken dışarı çıkıyor Tabii orada bir metafor daha kullandım, bir kör geliyor o tabii. Evet, evet, evet. Ee, evet. Ve çok neşeli ve çok mutlu. Hmm. Nefret ediyorlar onun neşesinden. Nefret neşesinde. ediyorlar onun neşesinden. <gülüyor> Çünkü kör yani nasıl evet. bir dünyanın içindeyiz. Hani o tabii mh, haksızlık yani adam neşeli olabilir o ayrı bir şey ama hani onu bir metafor olarak düşündüğümüzde ancak kör olmak lazım yani <gülüyor> böyle neşeli mutlu olabilmek için. Bir de öyle bir yerde. Ve öyle bir yerde. Başka türlü bu hayata katlanamayız. Katlamıyor. Doğru. Ee, Ayfer çok teşekkürler. Rica ederim. Bu ben teşekkür ederim. programımızın sonu oldu. Aslında keşke daha nice üç programlar, <gülüyor> dört beş programlar yapabilsek konuşulacak gerçekten çok şey var. Ve hani biz ancak bu kadarını konuşabildik. Çok teşekkür ederiz ee, geldiğin ve bizi kırmadığın için. Estağfurullah. Bugün e, dünya ağrısıyla veda ediyoruz o zaman hı hı. dinleyicilerimize ve okurlarımıza. Ee, Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Damadın yüzünde iyi niyet vardı. Kendini müşte sevdirmek için elinden geleni yapıyordu. Çocuğa haksızlık et ettiği duygusu geçti içinden. Ama iyi niyet geçici olabilir, her an değişebilir. Niyetlere hele iyi niyetlere hiç güvenilmez. Balkonda sigarasını yaktı. Madencinin gittiği günkü azgınlığı kalmamışsa da hava hala karlıydı. Rüzgarın savurduğu karın içinde şehir ışıkları solgun ateş böcekleri gibi yanıp sönüyor... Sigarasını bitirdi, İzmaritini balkondan aşağı attı, ikinciyi yaktı. Elvan geldi, elindeki battaniyeyi Müşt'in sırtına koydu, yanına oturdu, yumuşacık gözlerle baktı. Baba neyim var? Hiç kızım, içim ağrıyor. Keşke böyle demeseydim diye düşündü. Elvan hastayım sanacak. Sansın ne yapayım dedi sonra, hastayım zaten. Benimki de bir nevi hastalık ama ilacı yok. Ama Elvan hiç öyle sanmadı. Benim de ağrıyor baba dedi. Herkesin az çok ağrıyor içi. Mürşit şaşırdı. Yanlış mı duydum? Soyut, elle tutulmayan, tarif edilmeyen bir ağrıdan söz ettim. ve Kızım anladı mı yani diye düşündü. Bende de var dedi üstelik. Kızının gözlerinde varlığından daha önce haberdar olmadığı bir irade gördü. Daha çok şaşırdı. Yaşamak böyle bir şey değil mi zaten baba? Dinmeyen bir ağrı. Elvan dünyanın boşluğun ağrının farkında. Elvan, yaşamak denen şeyin bu ağrıyla uzlaşmak olduğunu anlamış. Kızını hiç tanımamış meğer. Kızı kendi hayatının iplerini elinde tutuyor. Damadın çocuksu bir yüzü var. Elvan, Elvan diye çevresinde pervane oluyor. Damadın kızına aşık olduğu belli. Bu aşkta yanağını uzatan Elvan'mış. Aşk için iki taraftan birinin aşık olması yetiyormuş demek ki. Arzu madenciye aşıkmış. Şükran ona aşık oldu. En azından başında... Annesi babasına aşık ol, öldü. Mürşit kızıyla aralarında yepyeni bir bağ kurulduğunu hissetti. Baba kız olmaktan daha başka daha derin bir şey. Ağzında biriken kelimelerin kızında bir karşılığı var. Elvan'ın dudaklarına hüzünlü bir gülümseme kondu. Herkes kendine göre bir ilaç arıyor baba dedi. Ama senin ilacın bana uymaz, benimki de sana. Elini babasının yanağına koydu. Benim için üzülme, ben mutluyum.